Salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme rabbi şerahli sadri ve yesirli emri vahli uqdeten min lisani yafqahu qavli Allahümme erinel haqqa haqqan ve rzuqna istiba'a ve ve ba'd değerli kardeşler, kıymeti abiler allah Teala bu gecemizi hayırlara vesile kılsın inşallah allah Teala kendi rızası için bir araya gelen ve kendi rızasını kazanıp ayrılan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. allah Teala buyuruyor ki kutsi bir hadiste ben kulumun zanlı üzereyim. Kulum beni nasıl zannederse ben öyleyim. Eğer kulum beni bir toplulukta zikrederse ben onu o topluluktan daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. Kulun bana yürüyerek gelirse ben kuluma koşarak gelirim. İnşallah bu gece biz Allahu Teala'yı bu mütevazi ortamda anarız. İhlas ve samimiyetle kalbimiz dolu olduğundan dolayı da inşallah Allahu Teala bizim meleği alada, melekler cemaatin içerisinde anar niyazımız, duamız budur değerli kardeşler. Değerli kardeşler, başta şunu söylemek gerekir ki, İslam'da önemli olan, en önemli olan, tek önemli olan yapılan amel değildir. İslam'da yapılan amel ne kadar önemliyse, o ameli yaparken ki insanın kalbinde beslediği niyet, ihlaslı mı olduğu, riyakar mı olduğu da bir o kadar önemlidir. Belki daha da önemlidir. O açıdan bizim burada toplanmamız, Birilerinin konuşması, birilerinin dinlemesi, geçirdiğimiz vakit burada yaptığımız amel, eğer niyetimiz ihlaslıysa, Allah rızası için yapmışsak inşallah günahlarımızı dökecek ve Allah katındaki derecemizi yükseltecektir. İnşallah böyle olacaktır. Bunu Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Rabbul Alemin kalbimize malik olsun, kalbimize sahip olsun riyadan, gösterişten kibirden yahut görsünler diye yapmaktan tabiri caizse dostlar alışverişte görsünler gibi yapmaktan Allah Teala bizi muhafaza eylesin inşallah. Bundan sonra değerli kardeşler Said kardeşimizin de ifade ettiği üzere inşallah burada bu akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsiyetiyle alakalı ve tabii ki doğal olarak, normal olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan onun değerli ve şerefli sahabe-i kiramla alakalı kısa bir sohbet yapmaya çalışacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Kutu doğum haftalarında genellikle değerli kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden, şefkatinden, merhametinden, babacan tavrından vesair. Meselelerden çok söz edilir. O açıdan ben bu, söz, bu noktalara bu meselelere çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü gerek dergilerde gerek gazetelerde gerek kitapçıklarda gerekse diğer sohbetlerde, televizyonlarda dahi bu tip noktalara çok fazla değiniliyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İnşallah beş tane özelliğini kısaca arz etmeye çalışacağım. Allah-u Teala beni ve sizleri muvaffak kılsın inşallah. Değerli kardeşler, işin başında, sohbetin başında ve sohbetin sonunda bir ayet-i kerimeyi okuyacağım. Onu anlama, o ayet-i kerimenin manasını idrak etme çerçevesinde inşallah sohbetimizi yapacağız. Allah-u Teala buyuruyor ki, es <Sessizlik> ve Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Bu ayet-i kerimeyi zannediyorum ki 7 yaşındaki çocuğun tutumda 70 yaşındaki ihtiyara kadar Türkiye'de yaşayıp da duymayan, bilmeyen hiçbir insan yoktur. Ama yine zannediyorum ki bu ayet-i gerçek manasını, hakiki manasını Allah Teala'nın ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in murad ettikleri şekliyle anlayan zannedersen çok az bir grup vardır. Çok az bir grup vardır. Allahu Teala bizi bu ayet kelimesi anlayan kullarından eylesin inşallah. Şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsiyetinden, kişiliğinden, hayatından 5 tane yön likredeceğiz. 5 tane kısım Beş tane cihet zikredeceğiz ve bakacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa, alemlere, cinlere, hayvanlara, dağa, taşa, kurda, kuşa nasıl rahmet olmuş bunu görmeye çalışacağız inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının birinci yönü, değerli kardeşler şahsiyetinin birinci yönü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinin birinci yönü ahlakı, ikinci yönü ibadeti, üçüncü yönü cesareti, dördüncü yönü hocalığı, muallimliği, beşinci yönü de değerli kardeşler hepsini kuşatan bütün alemlere rahmet olur. Birinci yönü, yönü değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak. Biraz önce yatsı namazını kılarken Nun suresinin ilk sayfasını okuduk. Orada Allahu Teala ne buyuruyor? es billah, ve inneke la hulukin azim. Muhakkak ki sen ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ahlak üzeresin. Ahlak üzeresin ama nasıl ahlak bu? Büyük bir ahlak. Muazzam bir ahlak. Eşi benzeri görülmemiş bir ahlak. Daha önce hiçbir insanın şahit olmadığı bir ahlak. Bu açıdan değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Hira mağarasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliyeden, cahiliyenin necasetlerinden, cahiliyenin kalıntılarından bıkmış, Mekke'deki müşrik toplumdan usanmış, halvete çekilmiş, uzlete çekilmiş, Hiram arasında Allahu Teala Cebrail aleyhisselam'ı gerçek suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'ı görüyor ki kanatlarıyla, çelikten kanatlarıyla bütün ufku kaplamış. Ve Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i arkadan tutup Sıkıyor İkrak diyor Oku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ben okumayı bilmem Cebrail aleyhisselam Tekrar arkadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkıp Buyuruyor ki ok. İkinci sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap aynı. Ben okumayı bilmem Üçüncüsünde Gene şiddetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sarsıyor ve oku diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem diyor. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ilk beş ayetini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiriyor. İkra Bismi rabbikellezî khalaq Khalaqal insâne min alak. İkra Ve ekrem Ellezî alleme bil kalem Oku Rabbinin adıyla oku ki o Rabbin kerem sahibidir. Şan, şeref ve azamet sahibidir. Oku. Rabbin sana öğretmiştir. Oku. Rabbin kalemle yazmayı öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, değerli kardeşler, okuma yazma bilmeyen bir insan. Ümmi bir insan. Ömründe hiç melek görmemiş. Peygamberliği beklemiyor. Yani daha önceden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylense, sana peygamberlik gelecek, melekle buluşacağın yerde Hira mağarası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem paniklemez, korkmaz. Ama bu olaydan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal Hira mağarasını terk ediyor, hızlı bir şekilde eve geliyor. Ve Hazreti Hatice validemize diyor ki, Zemmulluni, zemmulluni, çabuk beni örtün, çabuk beni örtün. Ve hemen uyuyor. Hazreti Hatice validemiz radiyallahu anha allah Teala kendisinden razı olsun paniklemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve yatırıyor. Bir süre sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca olayı anlatıyor. Diyor ki ey Hatice ben cinlerin bana musallat olmasından korkuyorum. Korkarım ki bu bana gelen cindir. Cinler bana musallat olmuştur. Ne yapacağımı şaşırmış konumuzu ilgilendiren işte tam burası değerli kardeşler. Hazreti Hatice diyor ki Ey Muhammed muhakkak ki sen misafire ikram eden bir insansın. Yoksula muhtaç olana miskine yardım elini uzatan birisisin. Akrabalık haklarını gözeten akrabalık ilişkileri sürdüren bir insansın. Korkma. Allah seni asla zayi etmez. En önemli yer burası. Evet, daha önce hiç karşılaşmadığın bir şeyle karşılaşmış olabilir. Bu seni çok korkutmuş olabilir. Ama sen o kadar muazzam bir ahlaka sahipsin ki, o kadar üstün bir ahlaka sahipsin ki, o kadar iyi kalpli bir insansın ki, Allah-u Teala senin gibi bir insan zayi etmez. Senin gibi bir insan Allah-u Teala cinleri musallat etmez. Çok emin kendisine Hazreti Hatice. Bu eminliği de nereden geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ve muazzam şahsiyetinden geliyor. O açıdan değerli kardeşler Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını sorduklarında Hazreti Ayşe buyuruyor ki "Kâne hulukul Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem'el Kur'an. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dır. Bana sormayın onun ahlakı. Gidin Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an-ı Kerim neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyen bir Kur'an'dır. Kendisi yürüyen bir Kur'an olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'deki bütün ahlakı en mükemmel bir şekilde ortaya koyan bir insandı. Bunun içerisine değerli kardeşler neler girer? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki kıyamet gününde Allah katında güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir salih amel yoktur. Bazıları sahabilere soruyorlar. Ey Allah Resulü'nün sahabeleri. Güzel ahlak nedir? Güzel ahlak iyi bir şey. Anladık. Güzel ahlaklı olmamız lazım. O da güzel. Ama nedir bu güzel ahlak? Herkese göre güzel ahlak değişir çünkü. Şimdi topluma bakın. Değerli kardeşler. Faiz yiyen, haram yiyen, hırsız, mütecaviz, sapık, ne kadar insan varsa güzel ahlaklı. Kime göre güzel ahlaklı? Kendilerine göre. Güzel ahlakı kendilerine göre dolduruyorlar. Biz böyle bir yerde bir araya gelmiş garibanlar biz ahlaksızız. Neden? Çünkü dışarıdaki insanın ahlak anlayışı parayla direkt orantılı. Maddiyatla direkt orantılı. Ne kadar paramız var? Ne kadar maddi anlamda yükseğiz o kadar iyiyiz. O kadar ahlaklıyız. Şu anda değerli kardeşler görüyorsunuz Türkiye'nin altının üstüne getiren Türkiye'yi beş paraya satan ne kadar insan varsa nasıl tanıtılıyor? Ahlaklı, erdemli, dürüst, vatansever insanlar. Türkiye'yi satmışlar. Resmen Türkiye'yi beş paraya satmışlar. Bu adamlar nasıl tanıtılıyor? Güzel ahlaklı dürüst insanlar. Görüyor musunuz? Dünya nasıl ters dönmüş? Kavramlar nasıl? Saptırılmış. Anlayışlar nasıl? Bozulmuş. E bizdeki güzel ahlak anlayışı ne olacak değerli kardeşler? İslam'ın güzel ahlak anlayışı ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği ve hayatında en güzel şekilde yaşadığı güzel ahlak nedir? Sahabîlerim cevap veriyor. Diyor ki bu soruyu soranlara: "Hüsünul Khulqi, Bzulul Ma'roofi, Vatlaqatul Wajhi." Bir, güler yüzlü olmaktır. İki, insanlara bol bol iyilik yapmaktır. Güler yüzlü olmak, iki insanlara bol bol iyilik yapmaktır. Şimdi değerli kardeşler, ben sizlere şunu söyleyeyim: bazen bazı ifadeler tabirca ise Kalıplaştığı için, klasikleştiği için bize çok basit geliyor. Güler yüzlü olmak ve insanlara çok iyilik yapma. Bu çok kolay bir şey. Eğer Allah katında en ağır gelecek olan amel bu ise bu çok basit bir şey. Bunu hepimiz yapabiliriz. Öyle zannediyoruz ama değerli kardeşler şöyle kısaca bir düşünelim. Elimizi vicdanımıza koyalım. Şu her iki özelliği kendisinde bulunduran, insanlara bol bol iyilik yapan ve güler yüzlü olan kimler var? Müslümanlar içerisinde bu ahlaka sahip kaç tane insan var? Ne kadar sahip olabiliyor? Kardeşi kendisini kızdırdığında hala daha güler yüzlü olmayı becerebilen, başarabilen kaç tane Müslüman var? Allahu aleyküm. Allah-u Teala ahlakımızı güzelleştirmeyi bize nasip verirsin inşallah. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Bir kötülük yaptıktan sonra bir iyilik yap ki iyilik kötülüğü silsin ve insanlarla güzel ahlakla geçin, insanlarla güzel ile geçin. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı değerli kardeşler. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulluğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'ya itaati ve ubudiyeti. En meşhur bildiğimiz şey ne? Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, geceleyin ayakları şişene kadar Allahu Teala'ya ibadet ederdi. Gece namazı kılardı. Abdullah bin Mesud buyuruyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gece namazına durdum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresine başladı ben dedim ki Bakara'yı bitirir, rükuya varır Bakara'yı bitirdi ondan sonra Nisa suresine başladı, dedim ki Nisa suresini bitirir, rükuya varır Nisa suresini de bitirdi Ali İmran'a başladı Ali İmran suresini de bitirdi ondan sonra rükuya vardı Kaç sayfa değerli kardeşler? 105 sayfa. Ali İmran suresi, Nisa suresi ve Bakara suresi. Toplam kaç sayfa? 105 sayfa. 500 okudu ve rüküye vardı. Ve kıyamda durduğu kadar durdu. 105 sayfa okuyacak kadar da rüküde durdu. Rüküden doğruldu, bir o kadar daha durdu. Secdeye vardı, o kadar kaldı, secdeden kalktı, o kadar kaldı, secdeye gitti, yine bir o kadar kaldı. Değerli kardeşler, bu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet. Niye yapıyor? Binahkar olduğu için, Allahu Teala katında değeri olmadığı için, kendisini affettirmek için haş. Hagete Ayşe radıyallahu anha validem diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, Allahu Teala senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını bağışlamışken sen bunu neden yapıyorsun? Ayakların hiç kadar neden ibadet ediyorsun?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: uhid bu en ekune abden shakura?" Ben Allah'a şükreden bir kul olmak istemez mi? Allah bana bunu vermiş, bu nimeti nasip etmiş, günahlarımı bağışlamış ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günahının olması mümkün değil. Böyle bir ihtimal yok. Peygamberlik gelmeden önce dahi Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir günah işlemesine müsaade etmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ne risaletten önce ne risaletten sonra böyle bir şey gerçek asla böyle bir şey bulaşmamıştır. Zaten malumunuz peygamberler masum olurlar. Günahsız olurlar. Buna rağmen neden yapıyor? Allahu Teala şükreden bir kul olmak istemez. Şükretmek için yapıyor. Değerli kardeşler kendimize baktığımız zaman, yaşadığımız topluma baktığımız zaman, ahlakımızı gözden geçirdiğimiz zaman benim kanaatim o ki en azından kendi adıma söylüyorum. İflas etmemişsek bile iflasın eşiğindeyiz. İflas ettik edeceğiz yani. Ahlak açısından, işlediğimiz günahlar açısından, Allahu u Teala'ya karşı içerisinde bulunduğumuz kusurlar açısından. Ve biz namaz kılarken, bakın latife ibadetlerden bahsetmiyorum, farz namazı bile kılarken bir an önce bitirme sevdasına kapılmışız. Samimi olmak gerekiyor. Rüküde kaç kere Sübhani Azim denir? Üç kere. Biz Sübhani Rabbiyel Azim demiyoruz. Ben buna inanmıyorum. Sanırım, sanırım, böyle diyoruz. Bu tesbih değil değerli kardeşler. Bu Allah'ı tenzih etmek değil. Bu Allah'a kulluk değil. Bu Allah'a rükü etmek değil. Bu Allah'a secde etmek değil. Bu en şerefli varlık olan insanın en şerefli azası olan yüzünü Allah-u Teala'nın huzurunda yere sürterek Allah-u Teala'nın huzurunda yere kapaklanarak Allah-u Teala'nın uluhiyetini ve kendinin de acziyetini ifade etmek değil. Bu bu değil. Kabul edelim ya da etmeyelim. Bu olması gereken hareket değil. Süphane Rizim, Süphane böyle diyoruz Subhani rabbil azim manası nedir değerli kardeşler yüce olan büyük olan azamet sahibi mutlak otorite mutlak iktidar mutlak hakimiyet sahibi olan bir olan kahhar olan Allah bütün ortaklardan evlat edinmekten benzerden eşten şeriften münezzehtir yücedir biz rükuya varırken, Sübhani Rabbel Azim derken, secdeye varıp, Sübhani Rabbel Eala derken, evet bütün bunları aklımızda bir anda hazır bulundurmayabiliriz. Doğrudur. Ama en azından bu manaya geldiğini, üç aşağı beş yukarı takdir etmemiz lazım. Sübhani Rabbel Azim, Sübhani Rabbel Azim, Sübhani Rabbel Azim demek lazım. Değerli kardeşler, üniversite okumuş. Üniversite mezunu 37 yaşında ve kişisel gelişim uzmanı olan bir abi vardı. Allah o sizlerden ve ondan razı olsun inşallah. Diyordu ki biz gençliğimizdeyken böyle mescidlere giderdik. Abiler bize vazife verirlerdi. Derlerdi ki her gün yüz defa la havle ve la kuvvete illa billah diyeceksiniz. Yüz defa estağfirullah diyeceksiniz. Yüz defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mülk ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir diyeceksiniz. Biz de 16-17 yaşındayız, gençliğimizin baharındayız, daha kabuğumuzu yeni kırmışız, dışarı çıkmışız. Diyorduk ki ya bunlar biter mi? Yüz defa estağfurullah, yüz defa la havle ve la kuvveti illa billah, yüz defa la ilahe illallah bitmez ki. Biz yapmaya başladıktan sonra bunları 3 gün, 5 gün, 10 gün bitmesini istemiyorduk artık. Yüz defa estağfurullah dedikten sonra 200'e tamamlıyorduk. İnsanın kalbini işliyor değerli kardeşler. Ruhuna işliyor. Bitmesini zaten istemiyorsun. Şimdi aynı şey namaz için söz konusu. Namazı bitirmek için kıldığımızda bir an önce de işime gideyim. Asıl kafamızdaki şey ne? İş. işe gitmemiz lazım. İşe gitmek için, bir an önce diğer işlerimizi halletmek için, dünyayı biz kurtaracağız ya... Bir önce bütün işlerimizi halletmek için çaba sarf ettiğimizden dolayı namaz kıldığımızdan ne kıldığımızdan hiç anlamıyoruz. Zevk almıyoruz. O yüzden rükü de kısa oluyor, secde de kısa oluyor. Ve vallahi ben kardeşimiz bizzat denemişim hayatımda namazı kısa kılmaya çalıştığınız her zaman namaz bitmez bir hale gelir, Bitmiyor. Kısa kılacaksınız mesela. Bitmiyor namaz. Uzun kıldığınız zaman bitmesini istemiyorsunuz. Rüküa varım deneyim değerli kardeşler. Geç kere Subhanarabbil azim diye içten manasını düşünerek ben kul ben hiçbir şey gücüm yetmez. Senin kapına geldim ya Rabb. Sana rüküe ediyorum. Sana secde ediyorum. Beni ateşten koru. Ben günahkar. Sahibim sensin. Senden başka bir sahibim olsaydı gidip ona rüküe ederdim. Ona secde ederdim. Ama yok. Benim sahibim sensin. Benim alnımı ateşte yak Ağzalarımı ateşe haram kıl. Böyle namaz kılın. Bitirmek istemezsiniz. Asla bitirmek istemezsiniz. O zaman insan anlayabiliyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 105 sayfayı nasıl bir rekata kılmış değerli kardeşlerim. Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'in tümünü bir gecede ediyor. Şimdi biz oturduğumuz yerde yok canım öyle şey olmaz. Mümkün değil. Hesaplayalım bakalım tık tık tık hesap makinesinde olmaz ki. Yetişmez. Yetiştiremiyoruz. Niye? Bir ibadeti, zikrullahı, İslamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hayatını matematikle, fizikle ve kimya, biyoloji bilmem ne kanunlarıyla izah etmeye çalışıyoruz. Oysa ki ben size bir örnek vereyim. Bir köpek doğurduğunda kaç tane yavru doğurur değerli kardeşler? En az dört tane Altı tane, sekiz tane. Koyun doğurduğunda taş çatlasa ikiz doğurur. Dünyada değerli kardeşler köpekler mi çok koyunlar mı çok? Koyunlar çok. Matematik ve hesaplayın ikisi doğum yapıyor. Birisi her doğum yaptığında en az dört genel olarak altı tane doğuruyor. Birisi de en fazla iki tane doğuruyor. Ve koyunun sayısı daha fazla. Ve her sene dünya çapında Binlerce koyun, binlerce koç Allah razı için kurban ediliyor. Köpeği kurban eden var mı? Kurban veren köpek kesilir mi? Kesilmez. Niye köpekler az, koyunlar çok? İzah edin bunu. İzahı yok değerli kardeşler. Bunun izahı yoktur. O açıdan Hazreti Ali Allahu anh diyor ki İslam din akılla izah edilecek bir şey değildir. Eğer mantıkla, akılla izah edilecek bir şey olsaydı, bir mese giydiğimiz zaman meselerimizin üstünü mese etmezdik. Altını mese diirdik. Şimdi altı kiriylemdir. Altı ile yere basıyorsun. Niye üstünü mese diyorsun ki? Ama Allahü Teala öyle emrediyor değerli kardeşler. Bunu böyle anlamamız ve idrak etmemiz gerekiyor allah Teala ibadetinden lezzet alan, zevk alan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Kusurlarımızı örtsün, günahlarımızı bağışlasın, kendisinin huzuruna tertemiz bir alın, alınla çıkmayı Allahu Teala hepimize nasip eylesin inşallah. Ve düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yapması bir günahından dolayı değil ya Allahu Teala ya şükretmek istemesinden dolayıdır. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güzide sahabilerinden bir tanesi, bir gün sabaha kadar şu ayet-i kerimeyi tekrar ediyor. "Ve تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkıştanız, bitiremezsiniz. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkıştanız, bitiremezsiniz. Bunu sabaha kadar tekrar ediyor. Arkadaşları diyorlar ki, efendim sabaha kadar bu ayet-i neden tekrar edip durdunuz? Diyor ki, siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız bitiremezsiniz. Gözünüzü bir açıp kapattığınızda Allah size iki tane nimet veriyor. Kapama nimeti, açma nimeti. Her göz kırptığınızda iki nimet. Sadece göz kırpmakla alakalı. Geri kalan nimetlerini nasıl sayacaksınız, nasıl hesap edeceksiniz değerli kardeşler. O açıdan biz Allah-u her zaman şu duayı yapmakla mükellefiz ve memuruz. Ya Rabbi amellerimizle bize muamele etme. Hareketlerimizle, gidişatımızla bize muamele etme. Sen bize amellerimizle muamele edersen biz helak oluruz. Ya Rabbi bize rahmetinle, lütfunla muamele et. Allah Teala buyuruyor ki: "Welau ye'ahizullahun nase bima kesebu la'accele lehumu'l azab." Allah insanları yaptığı her hareketten dolayı sorumlu tutacak olsaydı, cezalandıracak olsaydı, yer yüzünde bebelenen bir canlı bırakmazdı ve azabı onları hemen dünyadayken indirirdi. Bakalım kendinize, acaba içimizde azabı hak etmek kimler var değerli kardeşler? Şu toplumda gülünç tane elmemiş çocuklar var, ben öyle zannediyorum bir ermemiş çocuklar var. Onun dışında eğer Allahu Teala insanlar gibi aceleci, sabırsız olsaydı haşa zatını temih ederiz. Şimdiye kadar yeryüzünde çocuklardan hayvanlardan başka debelenen hiç kimse kalmazdı. Hepsini allah Teala helak ederdi. Neden? Çünkü ibadette kusur, itaatte kusur, inançta kusur, şuurda kusur, hepsinde kusur var değerli kardeşler. Biz Allah-u Teala'nın istediği gibi bir kul değiliz. Bunu bilmemiz lazım. Bunu bildikten sonra ikinci adımı atıp Allah-u Teala'nın istediği gibi bir kul olmak için çaba sarf etmemiz lazım allah bu şuuru bize versin inşallah. Sözün burasında değerli kardeşler. Şunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat cennetle müjdelediği aşere-i mübeşşere diye bilinen 10 tane sahabi var malumunuz. Bunların başında kimler geliyor? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali Radiyallahu anh Cennetle Dünyada daha dolaşırken Cennete gireceği müjdesini Hem de insanların en doğru sözcüsü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve Ağzından almış Hazreti Ebubekir ne diyor biliyor musunuz Dört gün önce okudum Daha önce hiç duymamıştım bu sözünü Duyduğum anda değerli kardeşler Hala daha kalbimde hakim Bir korku bir endişe sardı allah Teala bizi muhafaza etsin cehennemi bize, bizi cehenneme haram kılsın değerli kardeşlerim o yüzden ben sözüm burasına ne dedim silet sorudakinin başında iflas etmemişsek bile ha ettik ha edeceğiz eşiğindeyiz Hz. Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kolu cennete müjdelenmiş harifelerin birincisi ve ehli sünnet vel cemaatin hepsinin ittifakıyla bütün dünyada 5 milyar yıldır var olan dünyada kıyamete kadar yaşayacak olan insanların içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en hayırlı insan kimdir? Hz. Ebu Bekir diyor ki keşke ben bir ot olsaydım, koyunlar beni yeseydi. Ben ödünce Allah'a ne hesap vereceğim? Bunu ben söylemiyorum. Siz söylemiyorsunuz değerli kardeşler. Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh söylüyor. Bunu düşündüğünüz zaman neden bu kadar ibadet ettiklerini efendileri, rehberleri, önderileri olan Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine öğrettiği şekilde neden ibadet ettiklerini anlayabiliyorsunuz. Hazreti Ömer şu sözü söyleyelim sadece Hazreti Ömer hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...benden sonra peygamberlik kalacak olsaydı, gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi. E bu gelir Kime gelirdi diyor? Ömer'e gelirdi. Çünkü Hazreti Ömer hayatının birçok noktasında kararlar almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itiraz etmiş ve şöyle yapalım demiş. Onun istediği doğrultuda aynı ifadelerle ayet etmiş. Makam İbrahim'i namazgah edinsek iyi olmaz mı demiş. Allahu Teala vetahizu min makami İbrahim e mislla İbrahim'in makamını musalla edinin. Namazgah edinin diye ayet kerme indiriyor. Hazreti Ömer'in söylediği sözü sözün aynısı. Hazreti Ömer bir gün bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmüşler. Ayağıyla, tekmeyle grup kapılarını açıyor. Bütün annelerimiz oturmuşlar. Diyor ki, عَسَى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَيُّبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ, مُؤْمِنَاتٍ, تَانِتَاتٍ, تَائِبَاتٍ, عَابِدَاتٍ, سَائِحَاتٍ, سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَرًا Şimdi yaptığınızı zannediyorsunuz? Umulur ki Allah peygamberine sizi boşalttırır ve sizin yerinize, ona sizden daha hayırlı kadınlar verir. Müslüman. Mümin, tevbe eden, Allah'a kulluk eden, Allah'ı çokça zikreden bakire kadınlar ve dul kadınlar verir. Aklınızı başınıza alın. Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl üzüyorsunuz? Ayet-i kerime gidiyor. Talak suresinin hemen ortalarında. Aynı bu ifadeyle değerli kardeşler, şu anda okuduğum ayet-i kerime gidiyor. Hazreti Ömer bunu söylüyor, Allah-u Teala aynı ifadeyi Kur'an-ı Kerim'e indiriyor ve Müslümanlar kıyamet gününe kadar o sözü ibadet olarak okuyacaklar. Kime muvaffak ediyor Kur'an-ı Kerim? Hazreti Ömer. Bu Hazreti Ömer diyor biliyor musunuz? Radiyallahu anh sırtından hançeri yiyip yatağına kaldırıldığına oğluna diyor ki oğlum Abdullah yanağımı toprağa koy. Böyle güzel bir yatakta ölmeyin güzel yatak dediği zannedersen bizim yatağın yattığımız yatakların en az 50 kat düşük kalitesidir. Bir hasırdır. Yüzünü toprağa koyuyor. Oğlu Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer'in yüzünü toprağa koyuyor. Hazreti Ömer üç kere diyor ki, bu sözü de değerli kardeşler gel yani dört gün önce okudum. Daha önce hiç duymamıştım. Cennetle müjdelenen Hazreti Ömer diyor ki, üç kere ah anam ah anam ah anam Allah beni bağışlamazsa ben ne yapacağım böyle ruhunu teslim ediyor değerli kardeşler Hazreti Ömer ben değil siz değil değerli kardeşler Hazreti Ömer o yüzden bir gün Hazreti Ömer otururken bir tane adam geliyor diyor ki iyi Ömer yeter artık Artık insanlar bıktılar. Hazreti Ömer diyor ki ne oldu? Diyor ki sen insanlara çok sert davranıyorsun. Hazreti Ömer başını eğiyor ve ağlamaya başlıyor. Yanındaki diyor ki ey emir müminim neden ağlıyorsun? Diyor ki Hazreti Ömer ne yapacağımı şaşırdım. Yumuşak davranıyorum insanlar Allah'ın dinini çiğniyorlar. Haramlarını helal görüyorlar. Biraz ciddileşiyorum Sert davranıyorum Böyle şikayetler gelir Diyorlar ki sen çok sert bir insansın Bu defa Hazreti Ömer'in niye ağladığını soran sahabi Başını eğip Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor Hazreti Ömer diyor ki Sen niye ağlıyorsun Diyor ki ey Ömer Sen insanlara göre kendini ayarlamaya çalışacak kadar Yüce bir insansın Sen öldün mü Bu ümmetin hali ne olacak ben de onu düşünüp ona atıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat etti, şehit oldu, Müslümanlar bölündü değerli kardeşler. Hala bölük pörçük, hala bölük pörçük. Ve Allah-u Alem kıyamet gününe kadar da, Mehdi aleyhisselam gelene kadar da, İsa aleyhisselam gelene kadar da Müslümanlar böyle bölük pörçük olmaya devam edeceklerdir. Rabbul Alemin bize merhamet eylesin, rahmet eylesin inşallah. Amin. Şimdi o sahabe kiramın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetine bakalım, bir de kendi ibadetimize bakalım kardeşler. Ne kadar secdeye ihtiyacımız var, ne kadar ibadete ihtiyacımız var. Yer yer Müslümanlar, değerli kardeşler, öyle gafil dönemler geçirdiler ki Türkiye'de, Türkiye'de öyle gafil dönemler geçirdiler ki, Kur'an-ı Kerim'i alıp, bir ağzında sigara, bir ağzında Türkçe, roman veya Dünya klasiklerini tutuyormuş gibi sayfalarını karıştırıyor. Bir yandan da ağzına sigara var. Gafleti görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Müslümanların İslam'dan ne anladığını görebiliyor musunuz? İslam bu değil değerli kardeşler. İbadet bu değil. Burada tak tak tak tak. İki dakikada namaz kıl, aşağı in devlet kuş. İki dakikada namaz kıl, devlet yık. Filâvet geldi, şeriat gitti, o şöyle oldu, bu böyle oldu, böyle olmaz değerli kardeşler. Allahu Teala nefsini terbiye etmeyen, göz yaşıyla günahlarını affettirmeyen, ahlakıyla İslam'ın hak din olduğuna şahitte bulunmayan insanlara şeriat falan vermez değerli kardeşler. Allahu Teala şeriatı istemeye hak kazanacak bir hal ve hareket içerisine girmeyi güzel nasip istemin inşallah. Bu çok mühim bir değerli kardeşler. Allah Teala sahabeyi kiramı Mekke'de 13 sene boyunca kızgın kullarla suda boğmakla, ateşte pişirmekle sürgünle ve şehadetle, açlıkla, soğukla terbiye ettiği, ettiği, ettiği öyle bir hale geldi ki sahabiler Medine'ye geldiklerinde 13 sene boyunca hayatta tatmadık hiçbir işkenceleri kalmamış, hiçbir eziyet kalmamış Medine'ye geldiklerine baktılar ki ortada bir takım fitneler var. Münafıkların fitnesi, Yahudilerin fitnesi umursamazlar. Hepsinin üstesinden gelebildiler. Nasıl gelebildiler değerli kardeşler? Allahu u Teala'nın kendilerini eğitmesi zorucu. Biz Allahu u Teala'nın dininin hakim olmasını istiyor muyuz? Vallahi istiyoruz. allah Teala bu nasip eylesin, inşallah. Biz istiyor muyuz ki en üstün söz, en yüce söz, tek karar Allah'ın kararı olsun, vallahi istiyoruz. O zaman ilk önce bunu kendi hayatımızda uygulamamız lazım. İbadetimizi, ahlakımızı düzeltmemiz lazım ki Allah o kadar bunu bize nasip eylesin inşallah. Üç değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cesaret. Şunu da söyleyeyim belki diyeceksiniz ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinin beş yönünü izah edeceğini söylüyorsun. Sonra da kalkıp başka başka şeylerden bahsediyorsun. Değerli kardeşler, benim kanaatim, acizane kardeşiniz, eğer yanlışsa nefsimdendir, doğruysa muhakkak Allahu u Teala'dandır. Benim kanaatim, biz çok fazla edebiyat dinlemeye muhtaç değiliz. Çok fazla güzel cümleler kurmaya muhtaç değiliz. Çıkalım konferanslarda 5 saat, 6 saat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı, böyle yapardı, böyle severdi, böyle merhametliydi. Bunu anlatmaya muhtaç değiliz. Bizim muhtaç olduğumuz şey bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının tümünü ve özellikle de hayatımızda eksik kalan taraflarını görmektir. Bu çok önemli bir şey değerli kardeşler. O açıdan benim deminden beri anlatmaya çalıştığım şeyler bizim kendi nefsimizde yaşadığımız eksikliklerdir. Bu eksikliklerle yaşadığımız sürece de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlayamayız. İdrak edemeyiz. Kalp boş, beden boş, vicdan boş, fikir boş, şuur boş, hissiyat boş, bomboş bir insan mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını alıp okusa dahi bir şey anlamaz değerli kardeşler. Bir şey anlamaz. Kendisi dolu olacak ki, donanımlı olacak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını anlayabilsin. Allah kendisine razı olsun. Müslüman bir ağabeyi. Dedik bize, çocuktuk, böyle küçüktük, çok boş konuşmalar oluyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Bize dedi ki, ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini duyduğumda, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır konuşsun veya sussun. Bu hadisi duyduğumda hep susacağım, hayırdan başka bir şey konuşmayacağım diye diretiyordum. Ama ne yapsam bunu beceremiyordum. En son, bunu söyleyen abi Antep'liydi Antep, Antep fıstığının kabuğu aldım dilimin altına koydum konuştuğum zaman aklıma gelsin konuşmayayım diye ama diyor canım konuşmak istediğinde kabuğu tutup atıyordum yeniden konuşuyordum sonra allah Teala nasip etti Suriye'ye gittim diyor yurt dışına 3 ay boyunca Suriye'de ev üniversite okul cami. Ev, okul cami. Ev, okul cami. Bu üçgende gittim geldim. Televizyon yok. Film yok. Kalbimi katılaştıracak bir şey yok. İbadet, ilim, zikir. İbadet, ilim, zikir. İbadet, ilim, zikir. Üç ay sonra İstanbul'a döndüğümde diyor zaten konuşmak içinden gelmiyor diyor. Böyle bir ortamda insanlar konuştuğu zaman sıkılıyorum, kalkıp gitmek istiyorum diyor. Televizyon açıldığı zaman hissediyorum ki ben Allah-u Teala ile aramda bir ilişki kurmuşum, bir rabıta sağlamışım, televizyon seyredersen o ilişki kopacak, hemen kalkıp gidiyorum. O zaman anladım ki diyor, ben Allah-u Teala bu ilişki kurmayı nasip etmeden önce bütün vücudum zaten boştu, şuursuz, Dil boş, kalp boş, hissiyat boş, vicdan boş, şuur boş. Bütün bunlar boşken ben sadece dili doldurmaya çalışıyordum. E dil bir azadır. Diğerleri boşken dolmaz. Ama gittim 3 ay önce Allah-u Teala bana nasip etti. Muvaffak kıldı. Allah-u Teala hamdü seneler olsun. Bütün vücudum doldu. vücut dolunca zaten dil konuşmaz ki. Konuşmak istemez yani değerli kardeşler. Allah-u Teala bunu bize nasip eylesin. inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyetinin 3. yönü nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cesareti ve bizim gafil olduğumuz konulardan bir tanesi şimdi mesela Türkiye'de kutlu doğum kutlanıyor niye adet yerini bulsun diye değerli kardeşler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 bilmem kaç yaşında farkında mısınız ona selam olsun ona saygılar, ona hürmetler, o kutlu nebi, o şerefli nebi, ona güller, ona vedalar, ona hürmetler, ona sevgiler vesaire vesaire değerli kardeşler. Ve hep bunlar Türkiye'de maalesef herkes tarafından çok az bir grup hariç, az bir grup hariç Allah-u Teala'nın kendilerini muhafaza ettiği az bir toplum hariç bütün insanlar tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anılıyor? çok güzel bir gül peygamberi insanlara sürekli gül veren sürekli insanlara gülen sürekli tebessüm eden herkesi affeden Yahudi'de Hristiyan'ı da Gevru'da Müslüman'ı da hepsini affeden sonsuz merhamet ve engin şefkat sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem canımız ona feda olsun değerli kardeşlerim, kardeşlerim ne dedik? bizim kuru lafa boş ihtiyacımız yoktur gerçekten ben hiç konuşmasam bile, biz samimiyetle Allah-u Teala'ya iki rekat namaz kılarsak, gözyaşı dökersek, vallahi hepsinden hayırlıdır. Bizim amele ihtiyacımız var. Kıyamet gününde insanın en çok sorumlu tutulacağı şeylerin terse dilidir. Konuşmak, bize fayda sağlamaktan ziyade çoğu yerde zarar sağlar. Ya bizim neye ihtiyacımız var? Amele ihtiyacımız var. Şimdi sürekli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anıyoruz. Gül peygamberi, sevgi peygamberi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerli kardeşler ben burada beş tane yönünü size anlatmaya çalışıyorum. Emin olun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının yönlerini şöyle bir tasnif etsek, kısımlandırsak ben zannediyorum ki bitiremeyiz. Ve o bitiremediğimiz, tasnif edemediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının yönleri Muhammed kutubun ifadesiyle her bir yönü bir insanda bulunsa o insanın kahraman olması için, tarihe adını yazdırması için hem de altın harflerle yazdırması için yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının bir yönü yoktur. Birçok yönü vardır. Ve o birçok yönü bir insanla bulunsa, bir tanesi bulunsa o insanın tarihi adını altın harflerle yazdırması için yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına sahip bir insan düşünün, tarihe adını yazdırır. Onun ibadetine sahip olan bir insanı düşünün, tarihi adını yazdırır. Ama kutlu doğumlarda, kutlu doğum haftalarında dediğim gibi ihlaslı müminleri, Müslümanları tenzih ederek söylüyorum. Artık ticarete de döküldü. Ranta da dönüştü. Bozuldu gitti. Mesela düşünün. Bir manav. Manavın değerli kardeşler kitapla bir alakası var mı? Manavın ile alakası vardır? Elma, armut, domates, patates, patlıcan. bunlar alakası vardır. Manavlar Kalkıyorlar, kutlu doğum münasebetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını anlatan kitaplar hediye ediyorlar. Neden? Üzerine de büyük harflerle yazıyorlar falan manavın katkılarıyla. Ben manav diyorum başka şeyler de oluyor. Filanın katkılarıyla. Baktığınız zaman kitabı elinize aldığınız zaman ilk dikkatinizi çeken şey o firmanın, o müessesenin reklamı oluyor. Acaba bu kitap neyle alakalı? İlk önce dikkatinizi reklam çekiyor. Reklam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsı üzerinden para kazanmış oluyorlar, reklam yapmış oluyorlar, rant elde etmiş oluyorlar. Ve o anlatılan eserde de kitapta da birçoğunu okumuşum değerli kardeşler, bakmışım, gözden geçirmişim, baştan da okumasam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında şu anda değinmeye çalıştığımız noktaya asla değinmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cesareti dediği zaman hemen geçiştiriyorlar. Nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cesareti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok cesurdu, insanların en cesuruydu. Ondan daha cesur kimse de yoktu. Hemen öbür bölüme geçiyorlar. Niye bunu anlatmıyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara gül vermek için mi geldi? Sadece insanlara sevgi sunmak için mi geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşler, ne kadar sevgi peygamberiyse en az o kadar da kafirlerden, küfürden ve şirkten nefret eden bir nefret peygamberiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla sevmiyordu. Müşrikleri asla sevmiyordu. Yahudi ve Hristiyanları asla sevmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اِتْتَخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِ مَسَاجِ Allah Yahudilere de lanet etsin Hristiyanlara da lanet etsin. Peygamberlerinin mezarlarını mescide çevirdiler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere ve Hristiyanlara gün mü veriyor Hayır. Hendek Savaşında kendisini namaz kılmaktan engelleyen müşriklere diyor ki Allah onlara lanet etsin, mezarlarını ve evlerini ateşle doldursun. Bizim namaz kılmamıza mani oldular. Allah onları kahretsin. Günlüğü veriyor değerli kardeşler. Sevgi mi sunuyor? Ümeyye bin Halef Mekke'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Ümeyye bin Halef kim? bilal Habeşi'nin efendisi, müşrik seni öldüreceğim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Asıl ben seni öldüreceğim sen bilmiyorsun. Uhud savaşında Ümeyye bin Halef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'a tırmandığını, dağa sığındığını görünce hemen arkasından atıyla koşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i muhafaza etmekle görevli sahabilerden bir tanesi mızrağı alıyor dönüyor tam mızrağı atacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen onu bana bırak Ve sahabinin elindeki mızrağı alıyor Ümeyye bin Halife'i bizzat mızrağı atıyor. Ümeyye bin Halife'in omuzundan giriyor. İnsanı öldürmeyecek bir yere. Ümeyye bin Halife altından düşüyor. Müşrikler hemen onu kapıp götürüyorlar böğürmeye başlıyor inlemeye başlıyor Öldün, bittim yandım feryadı figan ediyor müşrikler diyorlar ki Ey İmege, sana ne oluyor azıcık bir yara sen bunun gibi nice yaralar atlattın yakışıyor mu sana bu kadar böğürüyorsun bu kadar bağırıp çağırıyorsun siz bilmiyorsunuz diyor Muhammed bana Mekke'deyken böyle senemişti. yemin olsun ben bu yaradan öleceğim diyor ve az sonra geberip gidiyor değerli kardeşler kim öldürüyor onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gül mü fırlatıyor? Ne fırlatıyor? Mızrak fırlatıyor. Niye? Öldürmek için. Kanını dökmek için. Niye? Şimdi o Allah'ın düşmanı, Resulullah'ın düşmanı, İslam'ın düşmanı, şeriatın düşmanı, Kur'an'ın düşmanı onu sevemez. Ona gül veremez değerli kardeşler. Biz şimdi kutlu doğum anısına kafirlere Kur'an-ı Ali hediye Kafir din düşmanı bizim düşmanımız Kur'an'ın düşmanı Kur'an mealini hediye ediyoruz buyurun efendim kutlu doğum münasebetiyle kendimizi gülünç duruma düşürüyoruz arkadaşlar kardeşler biz şerefli bir dinin tertemiz bir şeriatın savunucuları ve müntesipleriyiz ne kendimizi ne de bağlı bulunduğumuz şeriatı küçük düşürmeye bizim hakkımız yok bizim malımız değil çünkü sahip çıkmamız gerekiyor öte yandan bir şey daha hatırlatayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndayken malumunuz beni Nadir Yahudilerini, beni Kaynuka Yahudilerini Mekke'den, Medine'den kovmuş, defetmiş göndermiş. Geriye sadece kim kalmış? Beni Kurayt. Ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayısı az diye ordunun sayısı, müşriklerin sayısı da on bin diye buna güvenerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptıkları anlaşmayı bozuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ihanet ediyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saad bin Muazı ve Saad bin Ubade'yi bu haber doğru mudur değil midir diye teftiş etmek üzere Beni Kurayza'ya gönderiyor. Gidiyorlar Beni Kurayza Yahudilerinin yanına Kuveyb bin Ahtab onların lideri Diyorlar ki, doğru mu böyle bir şey, böyle bir şey yaptınız mı? he hey, diyor Yahudiler. Siz bitmişsiniz. Yarın Muhammed'i kesecekler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın hepinizin cesedini biz böyle göreceğiz. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? On bin tane asker gelmiş, dayanmış Medine'nin kapısına. Arkanızda da biz, yani Yahudiler hainler siz yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? bir yandan açlık, bir yandan soğuk bir yandan korku değerli kardeşler bir tane sahabi geliyor Hendek Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elbisesini kaldırıyor diyor ki ya Allah'ın artık dayanamıyorum açlık canıma takip bir taş bağlamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini kaldırıyor iki tane taş bağlamış valla ben de dayanamıyorum diyor ama yapacak bir şey yok bu Allah'ın emridir yapmak zorundayız Bundan cesaret alan hain Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi caizse arkadan kalleşçe vuruyorlar. Ve Sad bin Muaz o liderin, Kureyza oğulların lideri atılmak istiyor onu dövmek için, öldürmek için Sad bin Uvale koluna giriyor. Kardeşim biz buraya savaşmak için değil sadece teftiş için geldik diyor. Kendine sahip çık. Dönüyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu acı haberi veriyorlar. Ve Sa'd bin Muaz radıyallahu anh o sahabi Hendek Savaşı'nda şurasından bir yara alıyor değerli kardeşler. Atar damar olduğu için de kan durmuyor. Sürekli kan alıyor. Kan kaybılan şehit olacak. Sa'd bin Muaz'ın o kadar ağırına gitmiş ki ellerini açıp diyor ki ya Rabbi Kureyze oğullarının sonunu bana göstermeden canımı aldın. Ben onların sonunu göreyim ondan sonra. Kan duruyor değerli kardeşler. Allahu Teala sevdiği kulların duasını hemen kabul eder allah Teala sevdiği kullardan olmayı bize nasip eylesin. Ve i̇şte allah Teala tarihin seyrini, savaşın seyrini, ortamın, mekanın seyrini bir anda değiştiriyor. Müşrikler korkuya, açlığa ve soğuğa dayanamayıp defolup gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bugünden sonra artık müşrikler bize saldıramayacaklardır. Biz onlara saldıracağız. İslam'daki cihadın savunma dönemi bitiyor saldırı dönemi başlamış oluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen evine geliyor. Tam savaş elbiselerini çıkartıyor. Banyo yapacak. Cebrail aleyhisselam atına binmiş bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin kapısına beliriyor. Diyor ki niye evliselerini çıkartıyorsun? Savaş daha bitmedi ki. Savaş yeni başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben senin ne demek istediğini anlamadım. Savaş bitti müşrikler gitti. Cebrail aleyhisselam Kureyze oğullarının olduğu bölgeyi... ...elil işaret ederek diyor ki... ...savaş yiyeyi başladı. Asıl savaş... ...hainlerle yapılan savaştır değerli kardeşler. Ve Müslümanların tarih boyunca... ...aldığı darbelerin en kötüsü... ...en büyüğü, en acımasızı... ...hain insanlardan gelen darbedir. Şeyh Şamil... ...değerli kardeşler... ...Kafkas Kartalı yakalandığında... ...Rus Çarı diyor ki... ...hey Şeyh Şamil... ...nasıl da seni dize getirdim... ...nasıl da geldiğinde önünde diz çöktüm... O kadar konuşuyordun, o kadar savaşıyordun. Şeyh Şamil diyor ki, bizim içimizdeki kurtlar olmasaydı sen asla beni bu halde göremezdin. Ama yazık ki bizim içimizde kurtçuklar var, çakallar var, hainler var, bizi sattılar. O yüzden ben buradayım. Şeyh Şamil derdiği gördüğünüz gibi değerli kardeşler, Rus çağrından yemiyor. Kimden yiyor? En yakın adamlarından yiyor. Hatta bu şehit eden, kimdir değerli kardeşler? Veya sebep olan? Sağ kolu olduğu söylenen bir Müslümandı yani. Hain. Allah'a tevbesini kabul etsin. O satıyor. Şeyh Zahid'i kim satıyor derdik kardeşler? Damadı. Eviçtesi. Kızının kocası. Binbaşı kalsın. Şeyh Zahid'i satıyor. İhanet ediyor. Belli ki darbelerin en kötüsü hainlerden gelen darbedir. O yüzden Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme savaş yeni başladı diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen elbiselerini giyip derhal Kureyza oğullarının yurduna gidiyor. 25 gün muhasara altına alıyorlar kaleyi 25 gün sonra Allahu Teala onları hizmete uğratıyor diyorlar ki tamam biz teslim olacağız. Ama Saad bin Muaz bizim hakkımıza hüküm vers. O ne dese onu yapacağız. Allah-u Teala onları Saad bin Muaz'ın avucuna düşürüyor değerli kardeşler. Saad bin Muaz dua ediyor. Ya Rabbi Onların sonunu bana göstermeden canımı alma. Allahu Teala onların sonunu saat bin avucuna yerleştiriyor. Diyor ki ey saat, tabiri caizse ise i hal ile bunu anlatıyor. Ey saat, dilediğin hükmü ver. Sen Kureyze oğullarının sonunu mu görmek istiyorsun? Dilediğin sonu, dilediğin akıbeti tercih edebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saat bin Muaz'ı çağırıyor. saat bin Muaz geliyor. Uzatmaya gerek yok değerli kardeşler ve onlar hakkında erkeklerinin öldürülmesine, kadın ve çocuklarının esir edilmesine, mallarının da ganimet olarak Müslümanların arasında taksim edilmesine emir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirerek buyuruyor ki Allahu Ekber Allah'a yemin olsun senin verdiğin bu hüküm yedi kat semanın üzerinde bulunan arşın sahibi olan Allah'ın verdiği hükümün aynısıdır. Allahü Teala da bu hükmü vermiştir ve o gün hükmün verildiği gün tam 700 tane Yahudi değerli kardeşler Zübeyd bin Avvam'ın ve Hazret Ali'nin kıvrıcından geçiriyor. Kütük Yahudi Yahudi'nin kafasını kütüğe koyuyorlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek huzurunda o iğrenç kelleleri o hain başları 700 tanesini değerli kardeşler kesiyorlar o gün Gül mü değerli kardeşlerim bu sevgi mi şefkat mi? merhamet mi? var mı birisi hiç merhamet görebiliyor musunuz hiç şefkat görebiliyor musunuz yok olamaz Allahu Teala'ya karşı saygısı olmayan Allahu Teala'yı ilah olarak kabul etmeyen Allahu Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu ahdi bozan ihanet eden insanlara merhamet olmaz bütün dünyaya yapılacak en büyük iyilik, bütün dünyaya yapılacak en büyük güzellik o hainlerin kellesini çukura atmaktır. Asıl merhamet budur. Asıl şefkat budur. Hırsıza merhamet olmaz değerli kardeşler. Hırsıza merhamet ederseniz topluma merhamet etmemiş olursunuz. Şimdi görüyorsunuz Türkiye'de ne kadar hırsız varsa korunuyor, muhafaza ediliyor. Dokunulmazlıkları var, onlar da sürekli ülkeyi soyup soğana çeviriyorlar, satıyorlar beş paraya. Şeriat da istemiyoruz. Niye istemiyorsunuz? Çünkü şeriat geldiğinde onların kafasını öyle kesecektir inşallah. Bu böyle bir değerli kardeşler. Nasıl iyi bükmeye asla gerek yoktur. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken biz arzu etseydik bu akşam gülden bahsederdik, bürbürden bahsederdik, kalpteki sevgiden bahsederdik. Mesele bu değildir değerli kardeşler. Türkiye'de ve dünyanın genel olarak büyük bir yekününde, büyük bir bölümünde insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gül peygamberi olmasına etkilenmiyorlar. İğrenç hayatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gül peygamberi olmasından dolayı değiştirmiyorlar. Ve biz 40 sene daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gül peygamberi olduğunu söylesek insanlar gene hayatlarını değiştirmezler. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gül peygamberi değil mi Evet yani Öyle. Ama o hayatının sadece bir yönü, Bir yönü de buydu. 700 sene Yahudi'yi kesiyordu. Cesürdü müşrikleri acımadan öldürüyordu. Çünkü değerli kardeşler, Müslümanları sevmek, kafirlerde nefret etmek, imanın en büyük rükünlerinden birisidir. Allah-u Teala bunu böylece anlamayı bize nasip eylesin inşallah. Bunu böylece idrak etmeyi bize nasip eylesin. Geldik değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem ahlakıyla hem ibadetiyle hem cesaretiyle ve hem de terbiye edici bir öğretmen olma vasfıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet. Sohbetin başında da bunu söyledik. Sohbetin sonunda da söylüyoruz. Dikkat edin Allah-u Teala ne buyuruyor? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ rahmeten lil لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Biz seni ancak insanlara rahmet olasın gönderdik demiyor. Ancak hayvanlara rahmet olasın diye gönderdik demiyor. Ancak cinlere rahmet olasın diye gönderdik demiyor. Sadece Müslümanlara rahmet olasın gönderdik böyle demiyor. Ne diyor? Alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Kuş alem mi değerli kardeşler? Alem. Kurt alem mi? Alem. Cin alem mi? Alem. İnsan alem mi? O da alem. Hayvanlar dağ, taş, hava, kainat Evren hepsi alem mi? Hepsi alem. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine rahmet olarak gönderilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmet olarak gönderildiğinden dolayı bu rahmet olarak gönderilmesinin çok tabii bir neticesi olarak 700 tane Yahudinin kafasını kesmiştir. Hayatında 15'ten fazla cihada, savaşa bizzat katılmıştır. Aç kalmıştır. Susuz kalmıştır peygamber olmasına rağmen. Ama cihattan geri durmamıştır. Buna anlama geliyor? İşte rahmet anlamına geliyor. Öte yandan değerli kardeşler hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan dönerken bakıyor ki sahabiler bir serçenin yavrularını almış civcivlerini serçe de onların etrafında dört dönüyor. Ciyaklayıp duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hayvancağızı böyle ciyaklatıp duranlar kimdir? Hiç merhametiniz yok mu sizin bu hayvanlara? Diyorlar ya ey Allah'ın Resulü o bir hayvandır. Hayvanlara acımanın da sevabı mı olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...can taşıyan... ...ciğer taşıyan... ...her yaratığa... ...her mahluka merhamet etmekte... ...sizin için sadaka vardır. Bu hayırdır. Ve değerli kardeşler gene hatırlayacaksınız... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Medine'de... ...ensarlı bir sahabenin bahçesine giriyor... ...bir deve... ...böğürüyor... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşıp devenin yelelerini okşuyor. Değerli kardeş bu deve, deveden bahsediyorum dikkatinizi çekiyorum. Gözünden iki damla yaş süzülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulak kabartıyor. Hadis müslimde geçiyor. Kulak kabartıyor. Diyor ki bu devenin sahibi kim? Bir tane ensarlı genç çıkıyor radıyallahu anh. Diyor ki benim ey Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, siz hem bu hayvanlara taşıyamayacakları yükleri yüklüyorsunuz, bu hayvanlarla işinizi görüyorsunuz, hayvanlarla bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz, sonra da Allah'ın bu hayvanlara ni emrettiği hakları vermiyorsunuz. Otunu vermiyorsunuz, yemini vermiyorsunuz, istirahat etmesine müsaade etmiyorsunuz, çalıştırıyorsunuz da çalıştırıyorsunuz. Canını çıkartacaksınız hayvanın. Allah'ın sizin hizmetinize verdiği hayvanlara acıyın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Neyden bahsediyoruz değerli kardeşler? Deve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk hicret ettiğinde mimber olmadığı için bir hurma kütüğünün üzerine çıkıp orada hutbe veriyor Bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üç basamaklı ufak bir mimber yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mimberin üzerine çıkıyor Kütükten tuhaf bir ses çıkıyor. Bir inilti çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden iniyor, elini kütüğün üzerine koyuyor ve kütüğün inlemesi geçiyor. Kütük, odun, cansız. Sahabiler diyorlar ki ey Allah Resulü bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim onun üzerine hutbe vermeyip minberin üzerine hutbe vermem. Onun ağırına gitti, onu incitti o yüzden in dedi. Ben bunu yapmasaydım, elimi onun üzerine koymasaydım, Allah'a yemin olsun kıyamet gününe kadar inmeyecekti. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kütüğe de rahmet mi değerli kardeşler? Kütüğe de rahmet. Deveye rahmet mi? Deveye de rahmet. Kuşa rahmet mi? Kuşa da rahmet. Müslümanlara rahmet mi? Müslümanlara da rahmet değerli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz ne göre fakir çevrinde elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah insanlara sadece peygamber göndermez. Cinlere sadece peygamber göndermez. Alemlere gönderir. Madem ki Allahu Teala alemlerin Rabbidir. Hem insanın hem cinnin hem denizin hem karanın hem gecenin hem gündüzün hem canlıların hem cansızların Rabbi olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin ise o zaman onun şanına yakışan bütün alemlere rahmet olacak birisini göndermektir. Yoksa bir canlıya rahmet olacak birisini göndermek İslam'ın düşüncesine Allahu Teala'nın rahmetine uymaz değerli kardeşler. Allah-u Teala'ya hamd Müslüman yarattığı için. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet yaptığı için. Bu şerefi bizden esirgemediği için Allah-u Teala'ya hamd olsun. bin Nihsan radiyallahu anh onu söyleyip inşallah sohbeti bağlayacağım değerli kardeşler. Hakkını helal edin biraz uzattım. Öbkeşe bin Nihsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken diyor ki kimin bende bir hakkı varsa alsın. Helalleşelim kıyamet gününde dinarın ve dirhemin fayda vermediği günde hesaplaşmadan önce bu dünyadayken hesaplaşın. Hazreti Ökkeş'e ayağa kalkıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bir gün cihada çıktığımızda sizin kamçınız bana değdi. Ben kısasımı almak istiyorum. Hazreti Ömer ortaya atılıyor. Hazreti Ömer ortaya atılıyor diyorlar ki kısas alacaksan bizden al. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den al. Haşem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hayır. Eğer ben vurmuşsam benden kısas al. Kamçıyı değerli kardeşler Öfke Eşit'i bünün mefsine veriyor. Hazreti Ukaşe'ye veriyor. Hazreti Ukaşe diyor ki el arzı olmaz. Sizin kamçınız bana değdiğinde benim vücudum çıplaktı. Sizin üzerinizde elbise var. Soyunmanız lazım. Sahabiler Hazreti Ukkaşe'yi dövmek için ayağa kalkıyor. Sen ne yaptın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl konuşuyor? Ben böyle istiyorum diyor. Kısatsa kısas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini yukarıya çekiyor. Hazreti Ukkaşe kamçı yere atıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tenini öpüyor. Ve diyor ki ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendini öpmeyi bana nasip ettiğin için hamdolsun bu ağzını cehenneme haram kıp. Ben senin peygamberinin bedenini öptüm bununla. Değerli kardeşler. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o sahabeler. Ve onlar geçip gitti. Geride biz kaldık. Bir tane alim diyor ki onlar gelip geçti gitti. Geriye süpürüntüler kaldı. Çerçöp kaldı. Biz kaldık değerli kardeşler. Şimdi dünyada İslam deyince insan aklına biz geliyoruz. Bir İslam'ı ne kadar temsil ediyoruz? Allahu alem. Ne kadar Müslümanız? Allahu alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve bize emanet ettiği şeriata ne kadar sahip çıkıyoruz? Allahu alem. Allah-u Teala ayaklarımızı İslam üzere sabit kızdır inşallah Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını onun ibadetini onun takvasını, zühdünü ve de dahil, ve de dahi öğretmenlik rolünü hocalık rolünü, cesaretini komutanlık yönünü ibretli bir şekilde anlamayı, idrak etmeyi zihinlerimize nakşetmeyi bize nasip değerli kardeşler şunu son olarak size söylüyorum ki, Allah-u Teala ayaklarınızı sabit kılsın. Bildiğimiz bilgiler, öğrendiğimiz hadisler, öğrendiğimiz kısalar hayatımızda uygulanmadığı sürece, sadece zihnimizde kaldığı sürece malumat olmaktan öteye gidemez. Malumat olur, ilim olmaz. İlim olmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Hayata geçirmemiz lazım. İlim başka, malumat başkadır. Bir insanda malumat varsa, ilim yoksa, amel etmiyorsa cehenneme gider. Ama bir insanda bir hadis biliyorsa, iki hadis biliyorsa, amel ediyorsa cennete gider değerli kardeşler. Bilgisayarda da bildiğiniz üzere, malum olduğu üzere bir sürü malumat var, yıllarca malumat var ama bilgisayar bilgisayardır kimseye acımaz, kimseye merhamet etmez kimsenin başını okşamaz, kimseyi cennete de sokmaz, kimseyi cehenneme de sokmaz değerli kardeşler, bilgisayar olmaktan biraz sıyrılalım sadece bazı şey ezberlemekten biraz sıyrılalım, namazdan zevk almaya bakalım, ibadetten zevk almaya bakalım, Allah-u Teala'nın kendisine layık bir kul, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet yapması için bizi kendisine dua edelim, inşallah sabırla dinlediğinizden dolayı Allah-u Teala hepinizden razı olsun وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا إله إلا أنت نستغفترك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاكحة مع الصلوات. inşallah onun ilmini daha da arttırsın onun emsallerini çoğalsın inşallah Rabbim kalbinde neyi murat ediyorsa kendisine nasip eylesin inşallah gerçekten bu minmetli sohbetinden sonra normalde şiir okuyacaktık ama gerçekten anladık ki bu dinin gerçekten edebiyatı yapmıyor yani gerçekten hiç gerek yok yani şiirlere falan da gerek yok o yüzden sadece inşallah kardeşler bize birkaç maaş okuyacaklar. Ondan sonra dua yaparak inşallah programımızı kapatma işleriz inşallah. inşallah. Tamam. It is fun. Seni her yerde Geldim de şerredim sen bu aleme İnsan da umut oldum her alimde Yere, şey, peygamberlere de Gözlerimi seni her seni her yerde Nerede Sine'yi kurtlu peygamberi nerede? Gözlerimiz arardı şeyi her yerde Sen geldin ve hak geldi batıl yerle bir oldu Zalimlerin siması rengi sar alıp soldu Nerede Sine'yi kurtlu peygamberi nerede? Yine zulüm zincirlerini kırdı, kudurdu. Nelesin ey kutlu peron böyle. Yine zulüm zincirlerini kırdı, kudurdu. Nelesin ey kutlu peron böyle. Gözlerimiz arar durur seni her yere. Nelesin ey kutlu peron böyle. Yine zulüm cil cil elini kırıp Gül rengini senden almış Gül gözlü peygamberim Gül kokusu senden almış Gül temli peygamberim Gül yüzüne, gül sözüne yollarımla kurbanım Gül yüzüne, gül sözüne yollarımla kurbanım Gül, gül yüzüne, beyan benim, gül, gül yüzü bulan benim, gül, gül yüzü cana benim Peygamberim Gül Yüzü, Muhammedim Gül Yüzü, Canahbedim Gül Yüzü, Gül Yüzü, Gül Sana Hayran Güldüller, Sana Aşık Efendiyim Gül kokunla mesle edin, bize gül peygamberim. Gül sana hayran bülbüller, sana aşık efendim. Gül kokunla mesle edin, bize gül peygamberim. Gül yüzüne, gül yüzüne, yollarına kullanın. Gül yüzüne gül sözüne yollarda kurvarım Gül yüzüne ey dam dedim gül yüzüne Muram gül yüze, gül yüze, Gül yüze, gül yüzüne Can hoş geldiniz. Güzel bir gün. Çıkalım kardeşimizin bir şiiri şey varmış da onu bir dinleyelim inşallah. Ne, bir Amin. Şey اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم مكن للمسلمين في الأرض اللهم مكن للمسلمين في الأرض اللهم جعل لهم في كل ديق فرجا ومن كل هم من مخرجا اللهم رزقهم من حيث لا يختصبون اللهم نصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت اقتامهم وأربت على قلوبهم وسدت رميهم وَأَحْكِمْ خِتَطَهُمْ وَبَارِكْ ف۪ي خُتُوَاتِهِمْ اللهم اَقْفِمْ دَوْلَةَ الْاِسْلَامِ وَالتَّوْحِيدِ ف۪ي كُلِّ مَكَانِ اللهم اَقْفِمْ دَوْلَةَ الْاِسْلَامِ وَالتَّوْحِيدِ ف۪ي كُلِّ مَكَانِ <gülüyor> Ey Rahman, Rahim olan Rabbimiz bizlere hidayet verdikten sonra ayaklarımızı tekrar kaydırma katından bizlere mi indir Ey Aziz, Azim olan Rabbimiz Bizler sana isyan ettik. Sen bizleri düzelttin. Bizler seni unuttuk. Sen ise bizlere bu evrende tek ilah olduğunu hatırlattın. Sen bizleri bu ikramlara karşısına köylü gelen kullarından eyleme ya Rabbi. Sen bizleri sıratı ı mustafim yoluna ilet. Bizlere hidayet kapılarını aç. Bizleri tekrar sapıklığa günahlara döndürme ya Rabbi. Ey Hanan ve mennan olan Rabbimiz. Sen azim ve kerimsin. Bizler ise küçük ve fakir kullarız. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. O halde sen günahlarımızı ablâşla ya Rabbim. Ey tevvap, gafur olan Rabbimiz, bizler ölmeden önce ölüm anında rahat etmek için sana tövbe ediyoruz. Sen tövbemizle sebat etmemizi bizler nasip ile ya Rabbim. Ey munir, kadir olan Rabbimiz, senden bir çıkış yolu, güzel bir sabır, bol rızık istiyoruz. Bizleri tüm belalardan, şerh odaklarından koru. Bize dünyada iyilikler ihsanı Ey gören, işiten Rabbimiz, senden kalbimizi temizleyecek, günahlarımızı affettirecek, ayıplarımızı kapatacak bir tevbeyle tevbe, tevbe etmek istiyoruz. Sen tevbemizi tevva bismillah kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sana dönenlerden, itaat edenlerden, şükredenlerden, zikredenlerden eyle bizleri ya Ey alemlerin Rabbi Allah'ım, İslam'la yaşamayı, İslam'la ölmeyi, İslam'ın İslam davetçisi olmayı ve son olarak İslam ordusunda yer almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sadıkların ve salihlerin güldüğü o günde, iman edenlerin ve şehadete öğrenlerin cennete yürüdükleri o günde, küfür ve şirk içinde yaşamışların cehenneme atıldığı o günde, bizi affet, bizi bağışlayar Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke ent. ve la ileyk. El ve sallahu Allah Teala bu aramızda icabet ettiğinizden dolayı Allah razı olsun. <Gülüyor>